Günaydın. Bugün ilk haberimiz neden en pahalı benzin Türkiye'de sorusuyla başlıyor. Muhatabı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız olan kampanyanın talebi LPG, mazot, akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmesi. Kampanya sahibi diyor ki 2000 yılında 59 kuruş olan benzin günümüzde 4 lira 98 kuruş olarak halka sunuluyor. Bu 13 yıllık süreçte akaryakıt fiyatlarını 9 katına çıkartan Vergilerde indirime gidilerek akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Dünyada en pahalı benzini kullanmak istemiyoruz. 4 Aralık 2013 çarşamba günü otogaza gelen 30 kuruş ve 6 Aralık 2013 tarihinde benzine gelen 10 kuruş zamdan sonra 7 Aralık 2013'te birden itibaren geçerli olmak üzere mazot 8 kuruş zam geldi. Böylece İstanbul Avrupa yakasında 4.46 liradan satılan 1 litre Euro dizel türü motorunun fiyatı 4.54 liraya çıktı. Son zamda mazot fiyatları neredeyse benzine yaklaştı. Mazotu nakliye araçları kullandığı için bütün dünyada devlet tarafından sübvanse ediliyor. Benzinden daha ucuz satılıyor. Ancak Türkiye'de mazot fiyatları peş peşe yapılan zamlarla neredeyse benzine eşit hale geldi. Türkiye'de akaryakıttan devlete yaklaşık %60 oranında vergi alınıyor. 5 liralık benzinin 3 lirasını vergi oluşturuyor. Biz bu 3 liraya itiraz ediyor ve verginin en aza indirilmesini talep ediyoruz diyor kampanyasında. Ve Paradox Fan forum sitesi hakkında bir haberle devam ediyoruz. Kampanya Paradox Fan Genel Yönetim Kurulu'na yönelik başlatılmış. Kampanyayı başlatan Muhammed Dadak şöyle ifade etmiş. Paradox Fan'da demokratik bir yönetim ve son zamanlardaki usulsüzlüklerin giderilmesini istiyoruz. Muhammed şöyle devam ediyor bildiğiniz gibi internet forumları var eden üyeleridir bu forumlarda var olan devletlerde uygulanan ki gibi bir demokratik sistem uygulanamasa da en basit şekliyle çoğunluklu bir yönetim var olmalıdır ve forumu ilgilendiren önemli kararlar bu yönetim tarafından alınmalıdır. Paradox Fan yönetiminin Ömer'e veya site sahiplerine yönetiminde yardımcı olan bir araç değil bizzat siteyi yöneten grup olmasını istiyoruz diyor Muhammed. Peki neden önemli sorusuna şu şekilde devam etmiş. İlk olarak bu forumun belirli bir kişinin isteğine göre değil çoğunluğun görüşlerine göre yönetilmesi ve herkes için daha makul bir yer olması demektir. İkincisi bu forumda katılımı sağlayan tüm forumdaşlar için güvence demektir. Çünkü mevcut yönetimde hiç kimsenin bir gün sonra otorite sahibi kişinin keyfine göre forumdan tamamen uzaklaştırılamayacağının veya sebep belirtmeksizin yönetim dışı kalmayacağının garantisi yoktur. Tahmin edebileceğiniz üzere forumun en tepesinde bulunan sınırsız yetki sahibi bir kişinin sayısız usulsüzlüğü vardır. Sadece birkaç örnekle yazıyı bitirelim. Öneri, istek ve şikayetleriniz bölümünde açılan konu ve anketlerin dikkate alınmaması, forumda alınan kararlara karşı geldiklerinden dolayı ibret olması için binin üzerinde mesajı bulunan AS12 Atay isimli kullanıcının üyeliğinin silinmesi ve çok sayıda kullanıcının uzaklaştırma cezası alması, The Doctor isimli üyenin YouTube sitesinde yazdığı bir yorumdan dolayı Paradox Fan'dan uzaklaştırma cezası alması, forumda yaşını küçülterek veya büyüterek birbirine şaka yapan üyelere doğum günü hediyesi olarak forumdan uzaklaştırma cezası verilmesi, forumun bir ticari ürünmüş gibi içindeki üyeler ve mesajlarla birlikte hiçbir yönetim üyesine ve veya üyelerine danışmadan satılması, yönetim üyelerinin diğer yönetim üyelerine ve veya üyelerine danışılmadan ve hiçbir açıklama yapılmadan yönetimden çıkarılması, ve rütbelerinin alınması. Kampanyaya #paradoxfunddemocracy ve #direnparadoxfund e, kullanarak Twitter'dan destek olabilirsiniz diyor kampanya başlatan Muhammed Dadak. Ve sırada muhatapları Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri olan bir kampanya var. Kampanyayı başlatan Ali Çavuşoğlu. Talebi ise patent kanununun çıkartılması ki katma değerli ürünler artsın. Ali diyor ki sayın vekillerim 4 yıl önce anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen patent ve tasarım kanunun bazı maddelerinin değiştirmesiyle ilgili kanun tasarısı 2013 Mart ayında meclisimize gelmesine rağmen bir türlü kanunlaşamamıştır. Bu tasarının kanunlaşamamasından dolayı ve ülkemizde taklit yapanların yanına kar kalmaktadır bu durumda. Yenilik yapmak isteyenlerin yaptıkları yenilikler yeterince korunamadığından dolayı da yenilik yapma motivasyonu kırılmaktadır. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bütün bakanlarımız 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine katma değerli ürünlerde ulaşabileceğimizi her ortamda dile getirmektedirler. Ancak bildiğiniz gibi katma değerli ürün üretmenin en önemli yolu da üretilen ürünlerin en doğru şekilde koruma altına alınması ve hak sahibinin haklarının en geniş biçimde korunmasıyla mümkündür. Patent kanunun yeterli olmadığı bir ülkede yenilik yapmak isteyenlerin motivasyonları kırılmaktadır ve bütün çabalara rağmen patent sayısı ülkemizde bir türlü artmamaktadır. Ekteki tabloda göreceğiniz gibi birçok firmanın toplam patent sayısı ülkemizin 134 yıldan beri aldığı patent sayısından fazla 2 ila 3 katı olanlar bile bulunmaktadır. Ülkemizde katma değerli ürünlerin sayısının arttırması için öncelikle patent kanununun çıkartılmasına acele olunmasını bekliyoruz. Katma değerli üretim, markalaşma, patent eşittir 5 milyar dolar ihracat diyerek konuya bir el atmanızı arz ederiz, diyor kampanyayı başlatan. Ve üniversitelerden haberlerle devam edelim. Talepleri aynı olan iki kampanya var. Birincisi Ankara Üniversitesi'nden muhatapları rektörlük ve genel sekreterlik Uğur Cem Biricik tarafından başlatılmış Uğur'un talebi Ankara Üniversitesi yemekhanelerinde vegan vejeteryan menünün olması. Diyor ki kendisi okulumuz yemekhanesinde çıkan menülerin veganların vejeteryanların ve et yemekte et olmasını istemeyen öğrenci ve personelin yararlanacağı şekilde geliştirmesini talep ediyoruz. Vegan vejetaryen menüler herkes için uygunken hayvansal ürün içeren menüler vegan vejetaryen öğrenci ve personelin yemekhaneden yararlanmasına engel olmaktadır. Vegan ve vejetaryenlerin sayısı her geçen gün arttığı görülüyor. Üniversitemizin bu yaşam tarzına uyum sağlaması gerekir. 2547 sayılı yüksek öğretimi kanununun 47. maddesinde yer alan beslenme ihtiyacından öğrencinin en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak ve yüksek yönetim kurumları mediko sosyal sağlık kültür spor ve daire işleri Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinde yer alan beslenme adına en iyi şekilde hizmet verilmesi hükümlerine dayanarak üniversitemizin yamakhanelerinde vegan ve vejeteryanlara dönük menü çıkarılmasını talep etmekteyiz diyor kendisi. Aynı taleple başka bir kampanyada Boğaziçi Üniversitesi'nden Berfu Serçe tarafından başlatılmış ve rektörlüğe yönelik diyor ki, Yemekhanede hali hazırda ana yemeğe alternatif olarak vejetaryen yemek de çıkmaktı. Bakın bu güzel Boğaziçi Üniversitesi'nde var demek ki vejetaryen yemekler. Fakat bir sorun var. Çorba, pilav, tatlı ve benzeri tamamlayıcı yemeklerde azımsanmayacak bir sıklıkla et, süt ve bazı hayvansal ürünler kullanılarak alternatifsiz bir şekilde sunuluyor. Bu durumda vegan vejetaryen beslenen öğrenciler. Aynı ücreti ödeyip menüyü eksik almak zorunda kalıyorlar. Üniversitemizin öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt vermesi gereken bir kurum olarak yemekhanede çıkan yemekler konusunda daha duyarlı olmasını ve bütün öğrencilerini gözetmesini bekliyoruz diyorlar. Hali hazırda ana yemeklerde vejeteryan alternatif olması sevindirici fakat yeterli değil. Bütün yemek çeşitlerinde vegan bir alternatifin bulunmasını istiyoruz diyor Perfum. Bu ve benzeri kampanyaları change.org sitesinde bulabilir, imza verebilir veya siz bir kampanya başlatabilirsiniz. Değişim dört bir koldan devam ediyor. Esen kalın.